Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Rahat Suresi ayet 20-20'den arası. Rahat Suresi Kur'an'ın bir sürenin ismi. Rahat göngülüs anlamına geliyor. Bu Süre-i Şerife'de bu konu geçtiği için buna bu isim veriliyor. Ve konumuz bu değil. Şimdi inşallah Kur'an'ımız başka. Allah Teala buyuruyor bizlere bu sure-i şerifede: Es-sînî bi'l-lâh. Rayın. Ellezîne yûfûne bi'ahdillâh. işte şu kimseler, şu gerçek müminler, salih müminler yûfûne ifa ederler. Bi'ahdillâh'ı Allah olan ahdini ifadeler ifa vefa karanet, tamamı tamına isteyerek yani anlamına geliyor. Demek ki gerçek müminler Allah ile olan ahitlerini yani anlaşmalarını yine getirirler. Nedir bu? Bu alim ervat da yani ruhlar alimi allah Teala bizlerle orada anlaşmayı yaptı muhteremler. O da Rabbimizden sordu, Ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani, eleşti bir buyurdu. Kalu, dediler, dedik orada, Bela, evet Rabbimizsin. Bazıları diyorlar ki, ben bunu hatırlamıyorum diyorlar. E hatırlayamıyoruz muhteremler. Neden? Bu ruh aleminde oldu. O zaman daha bedenimiz yoktu. Beyin hücreti yoktu o zamanlar. Bizde. Ruh halindeydik o zamanlar. Bunu kim hatırlar? Bir insan şu dünyada çalışır Allah yolunda. Eğer o kişinin ruhsal yönü bedense yeniliği geçerse onlar bunu hatırlarlar. Bir gün evliyanın birisi yani evli, oğlu evliyamış kendisinin babası da salih kişinin kişi babası da oğlu evliyamış bir gün bakıyor bir evli gençmiş kendisi de babası ağlıyor. Babacığım, niye ağlıyorsun? Acaba bir derdin mi var? Neyin mi var? Sen yardımcı olayım. Yavrum, acaba alemi erbahta bela derken acaba diyebildim orada? İş orada tabi düğümlendi. Acaba ne olacak halim? Onun alıyorum ağlıyorum Diye Diyor ki, oğlu babacığım, o alemi erbahta, ruhu aleminde sen hem benim önümdeydin. Allah tarafı sorunca hep beraber seyirciye kapandık. Sen orada seyirciye kapandın. Bela, bela ya Rabbi diyor. bağırdın diyor. Ben buna şahidim baba Üzülme diyor. Demek ki bir insan dünyada şu bedeni aşıp da nefsini aşıp da kişi işte ruhsal hale dönüşebilirse onu hatırlıyorlar. Buradan Rabbimiz buyuruyor, işte Allah'ın gerçek kulları Allah olan ahdine, dünyaya gelince ona vefa gösterirler. Vefa, bir şeyi severek, isteyerek tamamı tamını yapmak. Yine bunun bir anlamı da Allah'ın ne kadar kesin emirlere varsa bunu her birini de yerine getirmek dünyada. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Ve Mevla devam et-i işte Allah'ın bu sevgili kulları bunları misak'a da bozmazlar. Misak sözleşme, anlaşma bağlantı anlamına geliyor. Gerek Allah'a karşı verdiği o ruf-u sözüne onu bozmazlar. Bir de dünyada dünyada ahde vefa denir buna. ahde vefa ahitleşme sözleşme anlamına geliyor bir kimsenin üzerine bir şey farz vacip olmadığı halde kişi kendinden ben bu işi Allah işi yapacağım derse bu da ne oluyor Allah ile bir ahitleşme oluyor buna fıkıhta adak bizi deniyor buna fıkıhta Mesela bir kişi, işte şu işim olursa, şöyle olursa, şöyle yaparsam, işte bir kurban keseceğim, ya da işte Kur'an-ı Kerim okuyacağım, ya da fakirlere işte işte yardım edeceğim diye, kişi bir şey adarsa, bu da bir şarta bağlı ise, yani mesela şu işim olsa, işe girsem, evlensem, işte oğlum şöyle olsa derse, bu şart yerine gelince, kul Allah'a burada anlaşım yaptı yani Rabbi sen benim şunu yaparsan ben şu yapacağı anlamına geliyor. O zaman bu da vacip oluyor. Yalnız bir nezrin, yani adan vacip olması için bunun karşılığında mutlaka farz, vacip ibadet olması gerekiyor. Mesela bir kimse dese ki şu işim olsa Mevlid okudacağım. Bir şey gerekmiyor. Böyle çünkü defalar da vahşiptir. O bir şiir kitabıdır. Bu gerek mi bunun gibi? Bir de bu ahitleşme, anlaşma, sözleşme insanlar arasında olur. Bir kişi bir anlaşma yaptı. Mesela evlenmede şu hafta evlenir diye şart koşuldu. İşte almada, vermedi, alışverişte her işinde bir kimse birinde anlaşma yaptı mı ona da mutlaka sadık kalaması gerekiyor. Bunu bazılarıma gerekiyor. Hazreti Muavi Hazretleri halife iken, yani meşhur halifeler döneminde Bilans'ta bir anlaşma yapmışlar. Bilans imparatoruyla birkaç yıllığına bir saldırmazlık anlaşması yapmışlar kendi aralarında. Hazreti Muaviye bir ara Romalılar'a can sıkılmış. Hemen hazırlık görevini veriyor. Ordu hazırlanıyor. Bizans'a doğru sefere çıkıyorlar. Yolda sahabeden biri Amr-ı Büyü'nü Hazretleri. Yolda karşı geliyor bunlara. Ya Muaviye nereye? İşte Bizans'a sefere gidiyorum. Cihada gidiyorum. Ama onun anlaşma var senin yılı için. Anlaşıyorum bana kafir onlar diyor. Hayır diyor. Ben Resul'dan işitim duydum peygamberimizden diyor. Bir toplumda, kavimle, milletle anlaşma yaptığınız zaman o anlaşmayı vakti bozmayın peygamber böyle diyor. Ancak karşılara bozarsa o zaman işte bozun buyurdu. Asıl bu sefer hemen geri dönüyor. Demek ki yabancı devletlerle de yapılan anlaşmalarda Karşıki devlet anlaşmayı bozmadığı sürece buna verilen sürenin dolmasını beklemek gerekiyor burada. Tabi Müslüman arasında olursa bu daha da kuvvetleniyor, güçleniyor. Yani bir söz verdi. Mesela borcu var birisine. Konuşuyor, anlaşıyorlar. İşte ayın beşinde getireceğim, vereceğim diyor. Anlaşma yaptı. Ayın beşinde oldu mu onları mutlaka gerekiyor. Ancak çok acil, bir önemli bir özrü olsa, ağır hastalığı işte ölüm şunda bundan olsa yakınlarında, o zaman tabi harbimiz gerekiyor muhtemelenler. Yani söz vermek, bu da vacib oluyor kişilere. Hadise geliyor, ''El ke deyn'' Bir şeyi vaat etmek, adamak söz vermek, bu da boşluğu buyuruyor. Ve hadisi okuyor bir bu konu inşallah, Ahmet bin Hanbenir, rivayet rivayeti şerif La imane limen la emanete leh Emanete gözetmeyen kişinin imanı tam kamil değildir. Emanete riayet etmeyen, emanete gözetmeyen kişi emanet mesela bire bir mal verdi emaneten işte hatta bir söz bir kimse bir kişiye konuşurken dese ki ona ama sakın bunu kimseye söyleme. Bak sana söylerim ama aramızda kalsın diye kişiye böyle tembih ederse o da emanet muhtemeler. Bu kişi bu sırrı hanımla söyleyemez. Hanımla konuşsa söyleyemez. Bu bir sırdır. Hatta şöyle buyuruyor bazı fukualar, alimler bir kişi seninle konuşurken birden beri etrafına bir bakınıp da sesini kısıp konuşursa o da emanettir. Onun da ifşası caiz değil bu yöntemde. Hadise geliyor bakınız. <Sessizlik> la imane limen la emanet elleh. Emanetini kim gözetmezse onun imanı tam kamil değildir. Ve dine dimen la ahdeneh. Kim de ahde vefa etmezse Anlaşmasını etmezse on da dini tam sahih, kamil din değildir. Tabi dinsiz anlamaya gelmiyor. Buradaki lam, kamil işin tam kamil değildir. Ve lezine yasirüne ma emirallah bi en yusale. İki adet kelime geçiyor. Allah talab yürüyor. Ve <tuhlar> lezine bu gerçek müminler işte. Önce Ruhlandaki o ahdine sözünü sadık kalanlar ve ahdini vefa gösterenler Allah'ın Celle Câlu'yu İhissalini ulaştırma istediği şeyi ulaştırırlar. Kesmezler. Bu da nedir muhteremler? Biri Rahim anlamına geliyor burada. Sileyir Rahim. İhsan buna çok önemli. verir i Rahim'e. Nedir sile Rahim? Yakın akraba ile görüşmek, ardaki mesafeyi korumak, ilgiyi kesmek yakın akraba muhteremler. Bu aynı zamanda insanlığın da bir özelliği bu. İnsanlığın özelliği bu. Örnek olarak hayvanlarda çiftleşirler, doğururlar, ürer hayvanlarda. Çoğulu ürer, ürer hayvanlarda. Ama hayvanlarda akrabalık bağ yok onlarda. Hayvanlarda. Onda da aile olmadığı için akrab hayvanlar arasında akrabalık bağlı yok aralarında. Bir kedinin, abinin, biri memleğin ne amcası belli, ne dayısı belli, ne hala bir şey belli. Ne kardeşi belli. Bu İslam'a vasılı bir şeydir böyle bu şekilde. İkincisi Sirihvatül iman buyurulur. Din kardeşliğinin hukuna riayet etmek gerekiyor. Yani akraba yakınları. Şimdi günümüzde azı cemaatimiz bu akrabalık bağları genelde büyük şehirlerde hep kopuyor. Ancak önemli bir şey olsa evlenme cemiyeti, işte cenaze Ölüm olsa, arkamda bir tanışıyorlar. Halbuki İslam böyle bunu kabul etmiyor Mutlaka yakın akraba ile e, elden gelene kadar ya ziyaret ile ya telefon ile işte haberleşme ile, hediye ile ilgi kesmeme gerekiyor. E şimdi günümüzde ne yapıyor aziz cemaatimiz? Mesela anneler günü. Ya babalar günü. Yok şu günü, bu günü bakınız. Yılda bir defa. Nedir bu? Hristiyan aleminden gelen öyle kötü bir bidat. Yani Hristiyanlığın bir simgesi bunu. Çünkü Hristiyan aleminde aile bağları kopmuş muhteremler. Bırakın akrabalığı, Hristiyan dünyasında aile bağları bile kopmuş. Ana baba bilmiyor ya. Anaba bilinmiyor. Ne yapıyorlar? Ancak yılda bir defa bir gün hatırlayacak. Benim bir annem var diyecek. Ona bir çek hediye götürecek. Ondan sonra görün yapmış olacak. Yani Hristiyanlığın böyle bir saçma kuralları bunlar. Böyle. Ama ne yazık ki bu İslam ülkelerine de giriyorlar. Yani Hristiyanlaştırma Metodu böyle sinsi sinsi işte mizir fethediyor böyle. Bakıyorsun bir Müslüman çocuğu yani baya böyle taandır Müslüman çocuğu hediye alıyor. Ne var annem hediye alım? Neden anneler günü bugün diyor? Olmaz muhteremler böyle. Yani Hristiyanlığının bu şekilde yaygınlaşmasını önlemiz gerekiyor bunlara böyle. İslamda anne hegri annedir, baba hegri annedir muhterem. Akraba her zaman akrabadır ve ayrıca bize din kardeş yuksunada da gerekli din kardeşliği yuksunada. Ya da şöyle bakıyorum Şah Muhteremler Beyakiden: "Büyere pek malasamadetere, siletur rahmi, siler rahim, akraba yakı akraba ziyaret Ve huzdunu korkuyor, bize ahlak." güzel ahlak ve husun civar güzel komşuluk yapmak yağmur ve diyare işte bu üç şey bir toplumda bulunursa onların diyarı mamur olur bir siler rahim bir toplumda köyde kasabada şehirde toplumda ee, siler rahim yapılıyor ana baba amca dayı teyze yakınlar ziyaret ediyorlar görüşüyorlar baba koparılmıyor pekleştiriliyor İkincisi, insanlarda, biz ahlak sahibi insanları da, güler yüzlü, edepli, terbiyeli, kırıcı, yapıcı insanları da. Üçüncüsü de, özellikle bir de, komşunla iyi geçinenler. Bir topluma bu şey yerleşti mi, Ya'mu ne diyara gülü O diyar, o ülke, o memleke, o toplum, mağmur olur. İmar edilmiş olabilir. Yani bir nevi e, cennet ya yaşar onlar. Arada kavga olmaz çekişimi olmaz, hasetlik olmaz, kin olmaz yapılırsa ve Yezid Fil-i Ambari ve bunlar ömrün de uzamasına, neden olurlar buna? Ömrün uzamasına da bunlar seyahat oluyor. Bu işe bundursa Nasıl ömür uzuyor? Bir kadere muallakla bağlantı olarak, kadere muallakla, yani kulum şöyle şöyle yaşarsa ölüm şükür olacak. İkincisi, bir kimseden bu üç hal bulundu mu, o kimse huzurlu olur, rahat olur, sakin olur. Kalbi, tatmin olmuş olur kalbi. Bu kişi ne yapar? Nefesini alıp verirken, gayet sakin, say alıp verir. İnsanın de nefes sayısı ile, sene nefes sayısı ile e, bir kimse kötü yollarda, alkolde, kumarda komşusuna kavgalı, akrabasına kavgalı sinirli, asabi kişi ne yapar? gerilimde nefes alıp alıp verir bence. nefesini daha tüketiyor. Yani nefes alıp verme ömrün bir damlası gidiyor anında. Ömür terbisi var aslında bu şekilde. Ama huzur yaşayan kişinin ömrü uzuyor bu şekilde. وَيَحْشَنُ رَبْبَهُمْ Ve Allah talep yürüyor. Bunlar bütün bunu yapmakla beraber bir de Rablerinden korkarlar. Allah korkusu. Allah korkusu. Allah'tan kim korkmaz Cennet Şahin Mevlamız'dan? Gafiller korkmaz. Tabi inanmayan onlar da bu işin dışında. İnandığı halde bir kimse eğer gaflete ise hiç aklına Allah'tan gelmiyor. Doğmuş dünyaya. Bütün meselesi şu geçişi beden tatmetme uğraşıyor. Şu bedeni ne giydireyim? Ne giydireyim? Her gün başka bir şey giydireyim bana. Şu bedeni daha güzel bir koltuğa otur otursayım. E sonra da ne kadar bir beden? Bir insan bütün himmetini, isteklerin, iradesini yalnız bedende bağdaştırırsa Kişinin gerçek kişi olan ruh o gafil oluyor muhtemelen. Allah'ın umutu Böyle, böyle gafil bir insan ibadeti de e, tatsız olur, tutsuz olur, ruhsuz olur ibadetler. İşte Allah'tan gafil olmayanlar Allah'a korkarlar. Bu da iki ayrılıyor. Allah'ın korkusu da iki kısım ayrılıyor. Biri hafifül dönüyor havf ül <gülüyor> azap korukusu. Şöyle yaparsam Allah beni azap eder. Cihenimde yanarım. Şu mahşerde hesabını veremem. E, azap çekerim diye. Ne diyor buna? havf ül <gülüyor> Allah'ın azabından korkma. Birincisi bu. Bu da tabi ehli olgunlar olgunların içine bu da. Uyanmıştır. Ahiret-i imana kuvvetlenmiştir. Yapacağı her yanlışlığın sonunda bunun sana göreceğin ahirette inanmıştır. Fakat bunun üstünde bir korku daha var. O da nedir? Havful Celal deniyor. Havful Celal. İşte evliyaların peygamber korkuları budur. Havful Celal. Onlar Allah'tan korkarlar. Allah'a ne korkarlar böyle? Allah azameti, kudreti, yüklüğü, celalli Mevlamızın onun Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkmayan ne olur azı cemaatimiz? Allah'tan korkmayan her şeyden korkar bir defa bakınız. Her şeyden korkar. Bir gölgürler yine panaya kapılır. Şimşek çakar. Her düştü mü de titrer. Hastadan korkar. Mikroptan korkar. Depremden korkar. Şundan korkar. Bundan korkar. Korkar korkar. Elham yapar. Zinden şeytandan korkar. Herşeyden korkar. Ama Allah bilen kişi bakınız bilhassa خَوْفِ cenan denen Allah'tan dire korkan kişi ne ölümden korkar ne azalden korkar demişler bir şey böyle. Onda Allah korkusu vardır. O Allah sevdi Allah kulluk eder. وَيَخَوْفُونَ سُوَ hisab. <الْحِسَاب> bir de bunlar Maşey günü acaba hesabım kötü mü olacak? Bu hayatımın ömürümün hesabına nasıl vereceğim acaba orada diye yine gerçek müminler bunu her zaman da düşünülenler. Bu işi ne yapma gerekiyor? Hasi bu kabilen tahsibi uygulama gerekiyor. Yani mahşerde hesaba çekim önce kendi kendimizi hesaba çekmek. Bunu sık sık uygulamamıza gerek alacağım. Oturmam lazım bazen. Laksa namazdan sonra işte yattığımız zaman bazen bir işimize güzel bir maliyeti duygu geldiği zaman hemen kendimizi alalım karşımıza kendi kendimizi sorgulayalım. Kendimizi muhasebe edelim. Herkes bulunduğu yaşa kadar, bulunduğu ana kadar Acaba hayatımız nasıl geçti acaba Yanlışlarımız, geneliklerimiz, hatalarımız, bilerek halkımız, günahlar neyse bunları bir getirelim. İbadetler elhamdülillah yapıldı ama onlara güvenmeyelim muhteremler. Dursun onlar. İnşallah faydalı olacak tabii şu üç kuruş sabahların. Ama biz ne yapalım? Bir dünyada ihtiyadan, ihtiyaçtan dünyada İbadetlerimizi pek görmeyelim de günahlarımızı görelim. Onun için tevbe edelim. Onları tekrar yapmamaya çalışalım. Allah'a söz verelim. Demek ki elden geldiği kadar hesaptan da korkmak. Onun için Fatih-i her gün okuyoruz kırk defa. Maliki Yevmi Din diyor. Maliki Yevmi Din. Ey din gününün Din burada, deinden geliyor, hesap gününün maliki, sahibi, hakemi, yegana, mutlak, egemeni, Allah. Hesap günü, mahşer günü. Yani gerçekten e, mahşer günü önümüzde korkul bir gün muhtemelen. Tabi hiç hesaba çekilmeden, cihazın gidecekte de varamak. Hiç mahşere uğramadan bak. Hesaba çekilmeden gidecekler de var. Yalnız Medine Mezardonundan 70 bin kişi kalkacak. Oradan. Medine Mezardonundan 70 bin kişi oradan kalkacak. Medine Mezardonundan bu 70 bin kişi hiç mahşere uğramadan hesaba çekilmeden bunların doğru direk yolları cennete alacak onlar. Ve bunların her birini de Muazzam büyük şebahakları bunlar bunların tabi insanlar dünyadaki yaptığı yaşantısına göre mahşenin müddeti en son sınırı 50.000 bin yıl mı? Gerisi olmayan ama tek gün hep günüz olacak mahşerde tek gün gerisi yok elli bin yıl. Demek ki hep günüz, devamlı güneş altında. Akşam olsa avuç serinesi yok mahşerde. Hep gündüz. Güneş hemen yakın tepemizde olacak. Güneşin gücü bugünden daha kuvvetli olacak. Güneşin gücü. Güneş daha büyüyecek o zaman. Dünya yakın olacak. Güneşin ısısı bugünden çok daha kuvvetli olacak. Beyinden yakacak, yakacak, yakacak. Dünyada işini dürüst yapanlar, dünyada nefsinin sürekli sorgulayanlar, hesaba çekenler, eksi hatasını tamamlamaya çalışanlar, burada işini düzeltmeye çalışanlar, Orada az kalacaklar. Az olacaklar. Bakın işte hemen bunu çıkarıyorlar efendim. Hemen çıkarıyorlar. Bir bu bir zatın birisinde bir ilişkisi varmış. Yani karşıki haksızlık etmiş buna. Haksızlık etmiş çok bu kişiye. Bir gün buna geliyor da pişman olmuş karşıki işte ben sana yıllarca şöyle yaptım. Öyle attım. Ne olur Allah için sana yalvarıyorum diyor. Neyse sana elime yapayım. Helalaşırım ulaştım Ben de. Ben çoktan atım onları diyor. E neden helal sen bunları? E ben senin uğraşıyorum mahşerinde diyor. Senin uğraşıyorum mahşerinde ben diyor. Demek ki affetmenin de bu güzelliği var muhteremdür. Affetmese orada onunla bir uğraşacak adam mahşerde. Oruç edecek orada, sonra oruç yaşamayın diyor. Vellizine sabırup tuvabeç Rabbim. Hem görüyor, bu Allah'ın sevgili kulları, hem bu güzellik hübileri bulunanlar yani. Neydi bunu tekrarlayayım inşallah. Allah ile ahdine ruh halindekine vefa an gösteriyor. olan sözleşmelerini yerine getiriyor ve akraba koparmıyor, din kardeşi bağını koparmıyor. Din karnışlığı bağında bir de şu azı cemaatimiz, bir Müslüman kişi dar durumda, zahmette, sıkıntıda haksız olamış, buna yardım etmek tüm Müslümanların görevi olur muhtemelen akrabalar Tabii Tabi en yakın olanları, bilenleri, bunu ilgilenmesi gerekiyor bunlar. Mesela günümüzde dünyanın bazı yörelerinde biliyor din kardeşlerimiz sıkıntıda mıdır? Mesela Filistin'de, Çeşitistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, şurada burada çok yerde Müslüman din kardeşlerimiz biz eyimizi rahatça otururken kahvaltı kahvaltı yemeğimizi soframızı rahatça güle konuşuyor yerken hiç kuşkusuz tedirgin olmadan uyurken o din kardeşlerimiz çok zahmetten mutludur. Bugün İslam cinamlarında 10 bin din kardeşimiz işkence görüyor. İslam cinamlarında 10.000 bin ki bin tanesi kadınla. 10 bin din kardeşimiz İslam işkence görüyor. Vardır. Hiç olmasa, hiç amasa onları hatırlayalım. Onlar hiç olmasa dua edelim mutlaka. Hiç olmasa hiç olmuyor yapamıyoruz zavare. Yine din karışım gereklerinden hasta olsa halini sormak, ilgilenmek, cenazelere gitmek, yolda görünce selam vermek, hatrını sormak. Yani her açıdan demek ki din karışımını yerine getirmek gerekiyor bunlara da. Müslümanların aradaki bağında kopmaması gerekiyor. Yani Müslümanların böyle grup grup oldu da tabi İslam'da cemaatçılık vardı tabi. Bazı işlerce cemaat yerine getirilir. Mesela bir cami, derneği, bir derneği konusunda bu işi yapılamaz. Tek iş yapamaz bunu tabi böyle. Ama bu cemaatlerin arasında katı bir şey olmaması gerekiyor. Böyle. Eğer hep Allah için yapıyorlarsa Allah yolunda birleşme gerek. sevmemiz gerekiyor birbirimize. Ve arkada Mevlam görüyor ayetken devamında Onlar Rableri için sabrederler. Ve lezzine sabörübdivâ vici rabbihim. Rablerin rızası için, Allah için sabır ederler. Dikkat buyurun muhtemelenler. Yani. Şu ayet-i kerime dedim Yani her bir kelimesinde ne incelikler var. Yani daha daha giremiyoruz daha fazla. Ayrı geçeyim ayrımda geçeyim. Böyle. Sabır etmek. Sabır etmek. Allah şey olmazsa onun sevabı olmuyor. Kudugar gelmiyor. Nasıl sabrede diyor? Birine kıdımız bulunacak öyle dövecek. Ama bakıyor ki oradan bir ekpolis ekip geçiyor oradan. Dedim korkuyor ondan bir şey yapamıyor bence. Orası sabretti mi bu? Tam yapmadı ama sevabı olmuyor. Şimdi sabır üç yerde sabır gerekiyor alıcı mahademiz. Biri ibadette sabır. İkincisi haramı terk etmekte sabır. Üçüncüsü musibetlerde sabır. Şimdi haramı terk etmekte sabır. Kişi alkole alışmış. Alkol bağımlısı da olmuş. Hatta uyuşucu kullanıyor, onun bağımlısı olmuş. Ondan kopamıyor. Ama Allah için Celle bunu terk ederse, Hatta onda krize bile girse, buna göz alsa kişi, Allah için buna kişi hesap ederse, gerçekten bunun sevabı artık bir rakama sığmıyor muhtemelen. Böylece. Ki Mevlam buyuruyor, bir gayri hesap bakınız. Ondan alacağınız sevabını bir Allah biliyor. Öyle sevabıca mahşerler. Mahşer Ama bir kişi hastalanmış. Ahciğer kanseri kişi. Bir de kanseri kişi. Alkol bağımlı. Artık kanseri ilerlemiş epeyce. Ne diyor doktorları kendisine? Eğer ağız alkol koyarsan öleceğiz hemen diyorlar. Yaşamasın diyorlar. Bu kişi ne yapıyor? Ölüm korkusunu alkolü bırakıyor. Bırakıyor. Evet, alkolü içmediği için günaha girmiyor ama sevap almıyor. Allah hiç bırakmadı bu muhtemelen. Bakın niyete göre iş değişiyor. Şimdi önce İbadette sabır. Namaz kılarken sıkılmamak. Bu nedir? Namazı daha güzel kılma anlamına geliyor yani. Acı etmemek namazda. Daha uzun okumak. Rükuda, secrede daha fazla kılmak, daha fazla kalmak. E sevba artıyor. Kişi mesai yapıyor. Yani ne güzel bir şey muhteşem. Ne güzelmiş şey, değil mi? Nasıl insan abdestini almış. Kişi evinde iş yerinde camide. Kişi namaza duruyor. Bunu biraz daha kulayabilsek ama ne oluyor? İçine bir sabırsızlık var ya, sabırsızlık. İşte burada sabır gerekiyor. O sabırsızlığı yenmek için burada sabır gerekiyor burada. Okurken kıraatimizi elhamısı banekeyi böyle kenekine okuyor. acil etmeyelim. Necessary. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestain veselkü ya vardık subhane rabbil azim veselkü ya vardık subhane rabbil ala böyle tatı tatı har tane çıka çıka o sevgilinin zevkine vara var yaparsak bu nedir İbadette sabır deniyor buna. Acele etmemek. Acele etmemek. Yine biri de oruç. Oruçtan sabır. Oruç Oruçtaki sabır en büyük sabır oruçta aslında. Kardeşi. Kişi alışkanlığı var. Mesela sigara işemeyecek. Hatta çay bağımlıları çay içmezse baş ağrır. Ama çay da içmeyecek su içmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak, Allah'ın çiçeği sınır içerisinde. Kimse görmüyor. İş yerinde, evinde, orada burada. Kimse görmüyor. Haraldi bakıyor, su içebilir, şakışakır. Kimse görmüyor. Ama ne yapıyor? Sağdına bakıyor, dakikasına bakıyor, daha beş dakika var, üç dakika var, sad Bir insan orucunu eğer şikayetçisi tutarsa, işte kişi burada çok sağ Orucunu kişi hiç şikayetsiz tutarsa işte ben oruçluyken ne diyor bazıları? işte oruç kafam vuruyor da kızım sinirleniyor. Kaybettim o dönemde. Tam orucu oruçtur. Ama sevabı eriyor. Eriyor o dönemde. Yani derim ki bir dağ gibi bir buz tabakı kalıbı ise orucunun sevabı her bir hata şeyler eriyor, eriyor, eriyor, küçülüyor bu Küçülüyor bunlar. Hadeş ile buyuruyor adetleri Esav mu nasıl sabır. Esav mu oruç Nasıl sabır orucu, sabrın yarısı oruç. Demek ki bir kimse orucunu şikayetsiz rahat tutabiliyorsa acıkabilir, suyabilir, alışkanlığı bağımlı olaçlar kendisini zorlayabilir. Kişi bunları hepsine güzel rahat haber eder. Sesini çıkarmaz, öfkelenmez, bağırıp çağırmaz, kırıp dökmez, kalp kırılmaz. Kişi bir orucunu tarsa, bu nedir? Sabrın yarısını, yüzde ellisini elde, elde edip Sabrın yarısını. Sabun nedir? Bir adı geliyor. es sabrı nusfül iman. Sabrın da tamamı, imanın yarısı bakınız. Bir i̇manın yarısı sabır. Demek ki bir kişinin sabırlı bir huya sahip bir kişi, kişi bu sabırlık hale kişi devam ettirebiliyorsa, etrebiliyorsa elhamdülillah imana yar seletmiş. Demek ki oruçta sabrın yarısı hani imanın dörtte biri. Oruçta olmuş oluyor. Hangi oruç ama inşallah oruçlarımız böyle sabırlı, şikayetsiz olursa Ve ikincisi haramlarda sabır. Haramlarda sabır. E kişinin gençliği vardır, şutubusu vardır. Tabi işte gelen nefsani istek, duygular kişiyi zorlayabilirler. Zaten imtihan buradan kaynaklanmaktaydı. İnsan buradan çabuk fırlıyor işte. Yani kişi nefsin istekleri ne kadar kuvvetli olsa kişi bunların ne kadar aşabilirse bu neye benziyor? Büyük savaşı kazanan kumandana benziyor tabii. Mesela yaşlı bir kişi e, tamam artık e, işte futbol maçına gidemez. Yaşlı kişi. Oturamadı sahada. Gözler takarmaz, görmez, kulaklık takar pek diyor maske kişinin. ayağı ayağırı gidemez artık oraya. E, efendim maçı bırak gitmiyorum ben maçı. Zaten gidemezdi zaten. İçkilatı içemez. Bir de sırası burası işe mi bunlar yapamaz bunlar yapamaz ama bunları yapabilme bir gücünde kişi, içinde i̇şte istek var kuvvetle. her şeye karşı tabii şehvet de bunun içinde başta giriyor, içinde i̇şte kuvveti istek var, bu kuvveti isteği aşmak, yani nefsi aşmak hiç Allah için cevap veriyor. Aşmak bu mesela biliyorsunuz İsrail'e değil mi? İsrail'e mazdüteri. O anda peygamber değildi kendisi. Peygamber değildi kendisi. Köleydi Mısır'da. Köle, Mısır'ın ikinci adamı. Aziz denir kişi. Onun kölesi Müsimharis-i Ama ev sahibi olan kadın Züleyha tam i mı? göz koydu. Genç delikanlı. İnsanın da en güzeli O kadar güzel Müsimharis-i Henüz ona peygamber değildi O anda ama İhrasat Makamında tabii kendisi. Ne yaptı bak Hatta bazı müfessislere göre Züleyha tekbediyor kendisine Yusuf Aleyhisselen muazzam boşama uymuş anda böyle. O kadar işte içinde görüyormuş. Fakat ne yapıyor? Gözünü kapıyor, çeviriyor. En sonunda kaçtı böyle. Yani Züleyha yapmış arkasından çekiyor. O kaçıyor. Bakınız o kadar kuvveti çekiyor Züleyha arkasından, kendine doğru çekiyor arkasından. Züvalyesi o kadar kaçıyor ondan gömün yırtıldı. O hale böyle şey. Ama tabii öyle bir makama çıktı muhtemelen böyle Yani istek varken bu nefisane işte ne kadar kuvvetliyse bunu aşmak demek ki büyük bir savaşı kazanmaya benziyor. Bir de adı da cemaatimiz musibetlerden sabır var. Musibetler deniyor. Böylece. Nedir musibet? İnsan hoşlanan gitmeyen bir şey başına geldi. Hoşlanmıyorsun bu işi. Olmazsa da keşi bu iş. Ama oldu işte. Tam yemek yiyorsun. Eğitimde mesela. Bir musibet bu da böyle Bir gün Peygamberimiz eli, Kandil Efendi çarptı. Kandil söndü. Peygamber inna lillahi okudu. Sordu Aişevalidemiz. Ya Resulallah, bu musibet mi bu? E, musibet ya Aişe. Hoşçamadı bundan mı yok der. Bakınız. Sabah kalktın su kesilmiş. E, neden kesildi bu? Can sıkılıyor. Hoş karşıma gerek bundan. Bunun gibi her türlü hastalıklar işinde, gücünde, eşinde, çocuğunda, konuklamışta, iş yerinde, çevrede, toplumda çeşitli böyle musibet. insan hoşuna gitmeyen hallerle kişi karşılaşıyor. Bunlara da hep sabırla karşılamak gerekir muhtemelen. Ancak nerede sabırla karşılanmaz? Kişi Allah korusun, tabi ırz namus meselesinde. Burada sabretmek, günah giriyor. Çünkü kişinin ırz namusunu koruması Allah'ın emridir bu. Bir de düşmana karşı İstanbul'u korumak için nasıl edilmez burada. Ama kişi kendi kişiliğinde olan, başına gelenlere demek sabır etmesi ki şu anda o kadar sevap alıyor ki, ki Mevla'nın buyuruyor, hesapsız. Öyle sevaplı var adı cemaatimiz. Kişi bunların sevap olduğu anda farkında değil kişi var. Hatta insan kendini nefsini muhasebe ederken de, sorgularken de e, insan ne yapar? Genelde işte kıldığı namazlarını, tuttuğu orucunu, işte okuduğu korona kerimi, yaptığı zikrullahın ve yani parasal yaptığı iyilikleri. Kişi bunları sevabı algılar, kişi kendi kendini anlar. Bir de sabır meselesi var mesela. <gülüyor> sabır meselesi var. Gide ayağına biri bası verdi. Hiç kızmadın abi, hiç kızmadın. Özür. Olsun Aferin olsun. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir, bir şey yok bunda. Öyle görünüyor ama yazılı muhtemelen. işte mahşe yerinde bu sevaplar bölümünde, sabır bölümünde, sabır bölümünde mahsapta bu sabırla ilgili sevaplar mizana konurken konu zamanlar kişinin yüzü gülecek. Açılacak böyle. Yüz gülecek. Bakacak ki bir gece dişi almış. Gece. Uyuyamamış. Diş ağrıyor ama ağrıyor gece. kış sabalamış dışarısıyla, Ama sabretmiş ama. Evet asfini almış, kalkmış, yapmış da, ama şikayet etmemiş. Of oh, of oh, dememiş. Sabretmiş. bir ağrısının sevabı. Bir tane koyarken bakacak kişi Allah, Allah dağlar gibi bir muazzam bir sevap. Var. Bunun gibi bir Mide arısıya, bebrek arısı, şu arısı, taş arısı, ne bileyim artık kolun arısı, bel arısı neyse falan da kişinin yakınlarında neyse hiç bunlar bunlar hiç böyle hesapta olmayan siyahlar bu şekilde böylece ve kamlı salata ve bunlar namazlarında ikam ederler. Allah'tan Allah Teala buyuruyor. Bunlar namazlarında ikame ederler. Nedir ikame? Namazlarında güzelce kılarlar. Öyle sabreden kişi az evvel de kısa tamaz ettiğim gibi namazında da acele etmez, sabreder, namazdan feyiz alır, zevk alır, ruhsal huzur bulur namazında. Namazı doymaz böyle muhtemelen kardeşim. Yani namazdan zevk almaya namazın feyiz namazın tat. Nedir bu? Namazın Allah katında çok beğenilmişsinin bir peşin mükafat ödülü olduğunu anlatır. Eğer Allah Teala büyük kulun namazını çok beğenmişse, kabul etmişse ona Rabbim hemen peşin ama bir mükafatınıdır ödüllendirir. Bu da nedir? Rusan tat. Ruhsal zevk manevi feyiz. Ki şu anda o kadar tat alır ki o namazından, secciden, kıraatten, rüküden, o kadar tat tat, tat tat alır ki şu anda namaz doyamazlar Ve öyle işte gelmiş muhteremler hatimle namaz kılmışlar. Bakalım. Hatimle. Yani iki yılda namazla hatim etmişti Kuran-ı Kerim'i. E. e insan buna dayanabilir mi ya? İnsan ayağı almaz Başka insan sıkılmaz mı buna? Demek ki sıkılmıyor muhterem. Sıkın <gülüyor> Ve en feku mürzak nahim. Ve bunlar mimma rızak nahim. Allah'ın tarafından bahsediyorlar. Ve en feku infak. Dedim infak. Malını nefak olarak vermek. Verirler mallarını verirler. Bu malda neden? Mimma rızak nahim. Mimma aslında min ile ma kelimesi birleşiyor bu arada. oluyor. Onlara veren rızıktan, rızıktan bir kısmını da infak ederler. Demek ki mal kullanı değil. Vela veriyor onların rızıktan. Allah malı veriyor, infak. Sirren ve alel niyeten, bazen gizli, bazen açıkça. Bazen açık vermek daha oluyor. Mesela zekatın açık verilmesi daha sevap. Zekat mesin çalışmasının, başkalarına tekrar edilmesi için, daha sehaptır. Şey bunun gibi açık olması daha efteldir. Bunlar İslam'ın simgesi, arameti bunda İslam'ı bunlar. Böyle. Şimdi nedir deriz ki allah Teala bize mal veriyor. Mal onu. Yine Allah'a kalacak mal ama. Kimse götürmüyor. Kimse götürüyor muhteşem. Herkes malım malım der. Çalışacak bana götürmüyor ama. Bize Mevla bu veriyor. Böyle ki biz allah Teala kulum her yıl her yıl bu emanet olan malının yüzde iki buçuğunu benim için kullarıma ver. Yüzde doksan yedi buçuğu yine iki şey kalıyor. Yüzde iki buçuğu yüzde iki buçuğu binde yirmi beş bak. Yüzde iki buçuğu Mevla buyuruyor. Allah için Allah'ın kullarına veriliyor. Yüzde doksan bu buşu kişiye kalıyor. Ve yedreune bir hasenetin seyye. Ve böyle diyor, bunlar kötülüğü iyilikte geri çevirile bakırız. kötü ilki çeviriler. Kötülüğü. Şimdi bu işare oluyor. Bir, iyilik edene iyilik etmek. İkincisi, İyilik etmeyene iyilik etmek. Üşüncüsü kötü iyilik etmek. İyilik eden iyilik etmek. Evran her zaman bana çay ısmarlıyor. Ben ona çay ısmarlayayım. Her zaman beni Yemen'e evine davet ediyor. İşte Lokan davet ediyor. Ben ona davet edeyim. O her zaman davet ediyor beni. İşte Ramazan'la bu iftara davet etti. Ben de iftara davet edeyim. Nedir bu? Bile iyilik. Bu nedir? İyile, i̇yilik her kişinin kârı demişler buna. Böyle demişler atalarımızda. İyiliğe karşı iyilik etmek her kişinin kârı. Her kişinin yapabilir. Efendim o bana böyle yaptı, işte, ikram etti. Ben de ona onu yapayım. O benim davet etti iftara ben davet edeyim. O bana efendim şöyle bir şey ısmarladı, ben ısmarlayayım karşılıkla. İyili iyilik. İkincisi İyilik etmeyene iyilik etmek. Efendim, Frankişi bir defa vada bana şey isimlamadı. Ve onu her ihtarda onun bir ben davet etmedi. Bunu dememe gerek yok hemen bakın böyle. İyilik etmeyende iyilik etmek. Bak. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü en zoru bu. Kötülük edene iyilik et Kötülük edene. Konuşurken Sesin tonunu yükseltiyor. Bağırıyor, çağırıyor. Alçak sesle, yumuşak olarak tebessüm ona cevap vermekte. Nedir bu? Kötü iyilikmiş oldu. Kardeşler. Kötü iyilik. Aleyhinde konuşuyor. Onu övmek. Hayır demez o. insan doğru. Bunun şöyle bulmuştu atalarımızda. Kötüyle iyilik etmek er kişinin karı er, er değil bu. Er kişinin kârı. Ancak Allah elleri, yani Allah'ın seçim kulları, onla bunu yapabilirler. Kütürt yapana da iyilik etmek. Lokmanistan, ona şeyleri nasiltiyor Lokmanistan Hazretleri'nin, Yavrum, evladım, ateşi ateşle söndürmeye kalkışma. Ateşi suyla söndür. Ateş, öfke, gazap. Kar öfkelenirmiş. Ateşlenmiş. Isı yükselmiş karşılığına. Alevlenmiş. E, bu da alevlendi. Yangın bir yorumda. Ne olacağı bilinmez. Biri mezara, biri cezana gidebilir. Şöyle buyuruyor. Ateşi sen su ile söndür. Su ne Hepsi aşağıya gider. Isı yukarı çıkar. Odun yanarken bile sobada alev yukarı, çık, alev yukarı çıkar. Isı yukarı çıkar. Onun üstün üstüne görüyor kendisini. Su hep aşağı arkasından bakıyor. Böyle. Yavrum sen diyor, ateşi ateşle söndürmeye kalkın mı ateşi suyla söndürür. Böyle buyuruyor. Bu nedir? İşte iman-ı kemalin, daha doğrusu evli ahlakının en üstün bir şeyi bu muhtemelen. Yani. Kötülük yapana iyilik yapmak böyle. Buna karışıyor. <gülüyor> i̇şte bütün bu söylenleri yapanlara mevlan buyuruyor. Ukbe vardır. Ukbe en sonu darın en sonu. Burada dar dünya anlamına geliyor. Dünyanın iyi bir sonucu var bunlara. Yani bunlar dünyadan çıkarırken ölüm halinde bunları en güzel bir sonuçla yana çıkarırlar. Nedir bu da? Cenneti adinin Adın cenneti. Sekiz cennet var. Biri adın cenneti ki nimeti en bol olan bir cennet. Adın cenneti. Bela buyuruyor. Kim bu sayılanları uygularsa uygularsa bunları o kişiye hemen direk bakınız. Hesapta terlenmeden mahşerde sıratta hiç yanmadan ölüm halde korkmadan kalbi azabını görmeden bu kişilere Hemen doğrudan direkt bunlara cennet buna yerleri. Hem adın cenneti. Yed huluneha Bunlar bu sayılan işlemi yapanı uygulayanlar o cennete girecekler. Daha kim giriyor bakınız. Ve men salıha min Babalarından da annelerinden de dedeler buna giriyor. Salih olanlar. Her ne kadar bunun makamında olmasa bile bakmadı. Demek ki bir kişinin evladı üst makamlar çıkabilmiş. Bu sayıları uygulayabilmiş kişi. Yani kötü ilik yapabilmiş, sabır etmiş, namaza sıkılmıyor, oruç işkenceci olmuyor, başka musibetlere musibete edebiliyor. Allah'tan korkuyor, hesap günü sürekli muhasebesini yapıyor kişiye, Allah ve Ahiret'e kişi sadık kalıyor. Bunu yapan kişi, demek ki Allah katında çok yüksek bir derece çıkıyor kişi böyle. Bu kişinin direkt doğrudan doğruya hiç ne kabrinde mahşede sıratta bir azap görmeden yani giriyor böyle. Ayrıca ve men salaha abayim bunların babalarından da salih olanlar, yani imanlı ölenler, ölenler babalarından da baba, anne, dedeler buna giriyorlar. Ve ezvacıyım ve zevcelerinden de. Erkek mesela gayet bu makama gelmiş. Ama eşi hanım bu makama gelmemişse bile ama o da salih kişi ise o da bunun makamına orjans çıkabiliyor. Belki. Ya da kadın o makamda korusu makama çıkamamış ama Allah salih olur O da beraber oluyor. Ve zürriyatıyım ve zürriyetleri de. Evlatları da, torunları da. İşte cennette en mutlu bunda olacaklar muhtemelenler. En mutlu bunda. Yani bir aile kök furu, usul furu bir ardı olduğunda. Cennete girecekler, babası yanında cennet eder. Tabi hepsinin köşesi ayrı ama ona kolay görüşülüyor. Babası cennette yakınında, onun makamına yakın, annesi, dedeleri, işte babaanneleri, anneanneleri, ondan sonra e, zevceler Eşler beraberler ve bunun evlatları, torunları da oldular mı? Bu en büyük mutluluk bu cennetten mutluluk. Ve meleğe dü, aleyhim min külli Ve melek bunlara sırt sırt gelecekler kapılardan farklı en güçlü kapılar gelecekler bunlara. Melek de bunlara şüküecikler. Sılamun aleyküm. Bu selam verecekler. Bir ma sabrın siz dünyada sabrettiniz. O sabrın sebebiyle bu makama eriştiniz. Adın cennet ya O köşleri orada. Oran köşleri ve tören Doğal. Doğal yakuttan, zümrütten, inci, merci, altından, gümüşten doğal cennet köşleri. Ucu bucağı görülmüyor. O cennetin ağaçları tuba dalları. Selam. Her tarafı pırlanta cennette. Bir de cennette huzur var. Huzur İnsan dünyada yani tabi imkansız da mesela da söyleyelim. Bir cennetteki köşk dünya indirirse kişi ona içine girip otursa bile ama huzur meselesi ayrı. Huzur ayrı muhtemelen. Cennette huzur var. Güven yeri sağlık, sıhhat, zinde, dinamik. Yarında endişesi yok. Yarınları yok. Yer çekim yok. Çalışması yok. Hatta cehennetten namaz ver cennete. Ve cennetler. melekler gelecekler bunlara, selam edecekler. diyecekler bunlara? Selamün aleyküm bima sabarutum. Şuradaki selam aleyküm Dua değil de haber deniyor buna. Artık selametlisiniz yani. Artık ebediyen selametesiniz. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Tuvalet derdi yok. Hatta saç tırışı yok. Tabi. Tuna kesmek yok cennette. Çamış yıkaması yok cennetim. Her şey doğal. Her şey doğal. Bol, bol, bol. Her şeyin zilgi başka. Yani göze tatmin olduğu renkleriyle Şimdi dünyada bazı meyve türleri vardır. Göz bakar da gözden pek hoşlanmaz ondan. Bir tadına bakayım der insan. Bir tadına bakar yani tadı güzelmiş. Yani damak hoşlanıyor ama bazen göz hoşlanmıyor. Bazen göz hoşlanır damak hoşlanma muhtemeler. Ama öyle cennette böyle. Cennette duyguların tamamı ondan hoşlanacaklar böyle. Göz şeklinden, renginden, her şeyinden böyle. Kokanma duygusu kokusundan, damak tadı tadından muhtemelen. Öyle bir cennet, namaz yok cennette, oruç yok cennet orada. Öyle bir cennet sadece. Ne gerek dünyada? İşte biraz sabır bu uygulama gerekiyor Bunlar Ve son kelimine geldim. Allah tarafından buyuruyor fenime ukbeddar. Ne güzeldir bak. Allah övüyor metri Ukbeddar. İşte bu güzel sonuç. Bu cennet adın, adın cennetim. Ne güzel, ne güzel bir yer. Mükafat. Allah'a nasip edin inşallah muhtemelen der. İnşallah orada beraber buluşuruz alacağım. zaman. İnşallah orada inşallah. Rabbim nasip edin, inşallah. İllâhatıra, Fatiha.